147. konunun devamı, Hazreti Abdurrahman ile Hazreti Osman da bunu orada bulunan Hazreti Ali'ye sordular, Ey Ebal Hasan, sen ne diyorsun, dediler, Hazreti Ali de şöyle dedi, benim görüşüm şudur, bunlar, sırtlarındaki kürtleri ve parmaklarındaki yüzükleri çıkarsınlar, yolculuk sırasında giymiş oldukları elbiselerini giysinler ve ondan sonra Hazreti Peygamber'in yanına gitsinler, bunun üzerine onlar da böyle yaptılar ve Hazreti Peygamber'e gidip ona selam verdiler. Hazreti Peygamber bu defa selamlarını alarak şöyle buyurdu. Beni hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki onlar bana ilk geldiklerinde iblis de onlarla beraberdi. Sonra Hazreti Peygamber onlara, onlar da Hazreti Peygamber'e karşılıklı sorular sordular. Sonunda onlar Hazreti Peygamber'e şu soruyu sordular. İsa hakkında ne biliyorsun, biz Hristiyanız ve dönüp kavmimize gideceğiz, şayet sen bir peygamber isen İsa hakkındaki görüşlerini öğrenmek isteriz, Hazreti Peygamber de şöyle buyurdular, İsa hakkında şu anda hiçbir bilgim yoktur, durunuz, Rabbim, İsa hakkında ne diyorsa onu size yarın haber vereyim, dedi, sabah oldu, Allah Teala bu konuda Ali İmran suresinin 59.